racim bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi ve ve ve billahi min ve min amalina men ve men yudlil ve la, vahdehu, la şirikele, ve abduhu ve ben, kitabullah ve Muhammedin ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fil nâr. İbn-i Battaraymullah i̇banet 301. maddede şöyle diyor. Sonra Kur'an'ın insanların göğüslerinde mahfuz olduğuna iman etmek gerekir. Nitekim Kur'an'ın tamamını ezberleyen kimseye Allah Azze ve Celle'nin kitabının hamili taşıyıcısı denir. İbn-i Bat'ta, Kübra'da Cehmiye'den, Kur'an'ın insanların göğüslerinde olmadığını iddia eden bir tayfenin küfrünün beyanı babı diye yani bir başlık koymuş. Sonra Bukhari'nin İbn-i Mesud radyalan'ta rivayet ettiği şu hadisi zikretmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kur'an'ı sürekli hatırınızda tutun. Çünkü o insanların göğüslerinden deveden daha hızlı uzaklaşır. 302. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur. Göğsünde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse harap ev gibidir. Bunu İbn-i Battaybanetül Kübra'da İbn-i Abbas anh, rivayet etmiştir. Ayrıca Ahmed Tirmizi, Darimi, Sayı olduğunu söyleyerek hakim rivayet etmişlerdir. Tirmizi, hasen Sahih demiştir. Yine Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Asılan musaflar sizi aldatmasın. Zira Allah azze ve celle Kur'an'ı gam ile barındıran bir kalbe, azap etmez. Hakim-i Tirmizi, nevad Usul'de, Temman, Fevaid'de, merfi olarak rivayet etmiştir. Deylerimin, Müsnevil Firdevs'de, Uhbe bin Amir radıyallandı, merfi olarak rivayet etmiştir. Ayrıca İbnü Bat'ta, İbane-Tül Kübra'da Ebu Umame radıyallahu anh'ın sözü olarak rivayet etmiştir. İbne Bişeybe Ebi Şeybe, Ez Ahmet bin Amber, Darimi e, yine Ebu Umame radıyallandı'da Sayısnaf'la mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Hadisin sonundaki Gam ile kısmına gelince, Buna tarihç kaynaklarının herhangi birine vakıf olamadım diyor muhakik. Bu el yazmasının aslında da noktasız olarak geçmektedir. Zaptının nasıl olması gerektiğini Allah bilir. 304. Musa Aleyhisselam'ın ölüm ile olan kıssasının geçtiği hadisini ve ona tokat vurduğunu ikrar etmek, kabul etmek gerekir. Bu konuda rivayet edilen hadisi ancak zayıf görüşlü bir bidatçı redd ve inkar eder. Alimler bunu reddeden ve hakkında durak kimse hakkında böyle söylemişlerdir. Ebu Hureyre Radiyalan'ta e, bu ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste geçer. Bu ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a geldi ve ona Rabbine icabet etti. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne vurdu ve gözünü çıkardı. Böyle devam ediyor. Bu konuda gelen rivayetlerde ayrıntı şu şekilde. Bu zamana kadar, yani o zamana kadar e, ölüm meleği insan suretinde gelirmiş. İnsanlara görünerek gelirmiş. E, bundan sonra artık insanlardan gizleniyoruz. Diğer bir rivayette tahsil edildiğine göre. seç Mesail'de şöyle rivayet ediyor. Ahmet bin Hanbel'e bazı hadisler sorulmuştur. Onlardan biri de Musa, ölüm meleğine yumruk hadisidir. Ahmet bunun üzerine bunun tamamı sahiptir demiştir. İsa bin Rahüye de bunun tamamı sahiptir. Bunu bir bidatçiden ya da görüşü zayıf kimseden başkası inkar etmez demiştir. Yine İmam Ahmet, İbnül Kasım'ın rivayetine göre şöyle demiştir. Biz bunu hadislerde geldiği üzere ikrar ediyor ve doğruluyoruz. Bunun hakkında ancak kalbi yeri kimseler konuşur, yani eleştirir ve bunu ancak kalbi eri kimseler reddeder. Hadis-i şerhi, Tevhili muhtelif Hadis'te İbn-i benim kitabının e, takikinde ve Begavinin şerr Sünnesinde mevcuttur. 305 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse yoktur ki ona cinlerden olan arkadaşı müvekkel görevlendirilmiş olmasın demiştir. Sen demeyi Allah'ın Resul diye sorduklarını da şöyle buyurmuştur. Ben de fakat Allah ona karşı bana yardım etti de o Müslüman oldu. Bundan dolayı bana ancak hayır emreder. İbnü Battal Kübrada rivayet etmiştir. Ayrıca Müslim İbn Mesud Radiallahu rivayet etmiş ve şu ziyade de bulunmuştur. Ona cinlerden arkadaş ve meleklerden arkadaşı müvekkil kılınmış olmasın. Yani her insana bir melek bir de şeytanlardan cinlerden bir arkadaşı müvekkil kılınır. İbnü Battal İbn al-ı Bat'ta, Kübrada şöyle demiştir: Ebu Ömer Muhammed bin Abil Wahid'in Nahvi'yi şöyle derken işittim. Salebe, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu kadar var ki Allah ona karşı bana yardım etti de o Müslüman oldu kavli hakkında soruldu. Şeytan mı Müslüman oldu yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mi ona, ondan selamet buldu denildi. Bunun üzerine o şeytan Müslüman oldu dedi. Bu hadisin Arapçasında geçen feesleme ifadesi Müslüman olduğu manasına da gelir, teslim olduğu manasına da gelir. Onun üzerine gelen yorumları aktarıyor muhakkik. 50 sunnetin nezdinde bu hadisin başka bir tefsir daha vardır ki bunu Tirmizi sünneninde Süfyan bin Uyeyn-i Rahimullah'tan rivayet etmiştir. Yani ben ondan selamette oldum. Şeytan Müslüman olmaz. Yani burada en kastettiği iblis ise o Müslüman olmaz. Ama e, iblisin ordusundan olan cinlerden, şeytanlardan ise onun Müslüman olması mümkündür. Halil'in es sünnesinde Merruz'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Abdillah. O mu ondan selamette oldu? İblis mi Müslüman oldu? Bilmiyorum dedi. Yani Ahmet bin Anbeye söyledi bunu. Bazı kimseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ondan selamette olduğunu söylüyorlar dedim. Yine bilmiyorum dedi. Yani bu konuda tevakkuf etmiştir. 306. Nebimiz ilk yaratılan, en son gönderilen Nebidir. Annesi onu doğurduğu zaman kendisiyle Şam'ın saraylarının aydınlandığı bir nur görmüştür. Acurre şeriada Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleriyle ilgili babların, sünnet ve itikat kitaplarında zikredilmesinin sebebini şu sözlerle beyan etmiştir. Müslümanlara Allah Azze ve Celle'nin onları kendisine yönlendirdiği ve onlara kendisine tutunmalarını emrettiği hak din adına beyan etmemiz gereken hususlardan biri de şudur. Ben onlara nebileri Sallallahu aleyhi ve sellemin fazletini beyan edeceğim ki Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği hususiyetlerin kadrini bilsinler ve kendilerini onun nimetinden kıldığından dolayı Allah'a şükretsinler. Müslümanların nebileri Sallallahu aleyhi ve sellemin fazletini Allah Azze ve Celle'nin gerek dünyada gerekse ahirette yalnızca ona verdiği saygınlığı ve şerefi bilmemeleri kötüdür. Ebu Hureyre radiyallahu anh allah Teala'nın hani biz nebilerden söz almıştık Ahzab 7. ayeti hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği hadise işaret etmektedir. Ben yaratılış yönünden nebilerin ilki, gönderiliş yönünden onların sonuncusuyum. Bunu Taberani Müsnelif Şami'in de temman fevayette rivayet etmişti i̇bn Kesir, Bidayede bu hadise hakkında doğru olanın bunun kat adıda olmasıdır demiştir. Hallal'ın Es-Sünnesinde rivayetine göre El-Fadıl şöyle demiştir. Ha, evet. Ahmet bana dedi ki, o nebilerin yaratılış yönünden ilkidir. Hani biz nebilerden, senden söz almıştık. Ayetinde gördüğü gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile başlamıştır. Harb-i Kirman'de es -Sünne de şöyle diyor. İsa bin Rahüye'ye Meyseretül Fecr anh, hadisinin manasını sordu. Meyseretül Fecr dedi ki Dedim ki Allah'ın Resulü ne zaman Nebi oldun? Bunun üzerine o Adem ruh ile ceset arasındayken buyurdu. İshak ona ruh öfürmeden önce o yaratılmıştı dedi. İrbad bin Sariye radıyallahu'nun hadisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ın Adem balçığında atılmış durumdayken Ümmül Kitap'ta Nebiler'in sonucu kul, olan kuluyum. Size bunun açıklamasını yapayım. Ben Atam İbrahim'in duası, İsa'nın kavmine müjdesi ve annemin gördüğü rüyasıyım. O kendisine Şam'ın saraylarını aydınlatan bir nurun çıktığını görmüştü. Bunu Ahmet İbn-i i̇bn Hakim rivayet etmişlerdir. 307- kim onun Resul olarak gönderilmeden önce kavminin dini üzere olduğunu yani müşriklerin e, itikad üzere olduğunu iddia ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir iftirada bulunmuş olur. Bunu söyleyin kimseyle konuşulmaz ve oturulmaz. Hallal es de Hanbel bin Nisak'ın şöyle rivayet etmiştir. Ahmet bin Hanbel'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmeden önce kavminin dini üzere olduğunu söyleyen kimseyi sordum. Bu çirkin bir sözdür. Bu sözü söyleyen kimseyle konuşmamak ve oturmamak gerekir dedi. Komşumuz en nakıt Ebu Labbas bu görüşü dile getiriyor diye sordum. Dedi ki Allah onun canını alsın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin putlara ibadet eden kavminin dini üzere olduğunu söyledikten sonra geriye ne bırakıyor ki? Halbuki Allah azze ve celle İsa'nın onu müjdelediğini ve benden sonra gelecektir ve ismi Ahmet'tir dediğini söylemiştir. Ona Hatice'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle cahiliyede evlendiği zaman bu hal üzere olduğunu söylüyor diye sordum. Dedi ki, Hatice hakkında bir şey söyleyemem. O Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden kadındır. Sonra insanlar ortaya ne sözler atmaktadırlar. Bunlar kelam asabıdır. Kelamı seven iflah olmaz. Sübhanallah, bu söz karşısında Sübhanallah bunu çok büyüttü. Bu konuda hatırlayamadığım bir sözü devi getirdi. Annesinin onu doğurduğunda bir nur gördüğünü zikretti ve şöyle dedi... O, onu doğurduğunda bunu görmemiş midir? O, nebi olarak gönderilmeden önce temiz ve putlardan arındırılmış değil miydi? Dikini taşlar üzerine boğazlanan hayvanların etlerini yemiyor değil miydi? Sonra şöyle dedi, Kelamcılardan uzak durun, onların işinin sonu hayra varmaz. Acurri'de da şöyle demiştir, Allah bize ve size rahmet etsin. Bilin ki, Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Adem aleyhisselamın yaratılışının öncesinden beri nebiydi. Nebilerin ve nebilerin oğullarının, sülplerinde sahih nikahlarla dolaşıyordu. Ta ki allah Teala onu annesinin karnından çıkardı. Bula erene kadar Kerim Mevlası onu koruyor ve gözetiyordu. Allah Azze ve Celle Kureyş'in putlarını ve içerisinde bulundukları küfrü ona sevimsiz göstermişti. Mevlası ona ne şiir ne de cahili ahlakından herhangi bir şey öğretmemişti. Aksine Mevlası ona yalnızca kendisine ibadet etmesini ilham etmişti. Şeytan onun üzerine bir egemenliği yoktu. O kendisini ihlas keli ihvas ile Kerim Mevlasına ibadete <gülüyor> vermişti. Ta ki ona vahiyindi ve Risalet emredildi. 308 Yine deriz ki Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde sünneti ve göbeği kesik idi diyor müellif. Ancak bu konuda gelen rivayetler zayıftır. E, Muhakkik'i de bununla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Mesela hakim Müstedrek'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetli ve göbeği kesik olarak dona da dair haberler tevatür derecesine ulaşmıştır demiştir. Fakat Zehebi bunu incelemiş ve ben bunun sahih olduğunu bilmiyorum nasıl mütevatür olsun demiştir. Ilgili nakilleri aktarıyor muhakkak. Yani netice olarak yani bu zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has bir özellik değil. Başka insanlar da sünnetli doğabiliyor. Bu konudaki hadiste sabit olmamıştır. 309 önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre hadisine işaret ediyor burada müellif. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şu kıblemi görüyor musunuz? Vallahi ne rükûnuz ne de huşunuz bana gizli kalmıyor. Ben sizi sırtımın arkasından görüyorum. Bu rivayet etmiştir. halal es-sünnesinde rivayet göre el-esram şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbel'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ben sizi sırtımın arkasından görüyorum hadisini söyledim. Dedi ki o önünden gördüğü gibi arkasından da görüyordu. Bir adam bana o buusta başkalar gibidir. Onlar ancak tıpkı imamın sağında ve solunda bulunanlara baktığı gibi görüyordu. Dedi. Dedim. Bunu çok sert bir şekilde reddetti. 310. Yine o burakam inmiştir. Gecelayın betimakdi ise gelmiştir. Sonra göğe çıkarılmıştır. Öyle ki rabbine yaklaşmış ve yanaşmıştır. Aralarındaki mesafe iki ayı uzunluğundan daha az olmuştur. Miraç hadislerini Bukhari, Müslim e, ilgili baplarda rivayet etmiştir. Âcer ve Eşere'de Allah azze ve celle'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi geceleyin kendisine yürütülmekle aracılık ayrıcalıklı kıldığının zikri babı bu yürütülüşün uykuda değil uyanıkken gerçekleştiğini beyan edip şöyle demiştir. Allah azze ve celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bedeniyle ve aklıyla yürütmüştür. İsra uykuda gerçekleşmemiştir. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e ve Kamine'nin Diğer kimselere rüyasını anlatarak "Rüyamda Beyti i olduğunu olduğumu gördüm." deseydi, bunu kabul ederlerdi. Yani kimse inkar etmez zaten bunu ve onun söylediklerine şaşırmazlardı. Bütün bunlar aklını kullanan ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilen kimse için Allah azze ve celle'nin nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bedeniyle ve aklıyla gecenin yürüterek ayrıcalıklı kıldığının bir delilidir. Kim bunun bir rüya olduğunu söylerse görüşünde hata etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i hakkından kısmış, Kur'an ve sünneti reddetmiş büyük bir işe girişmiş olur. Tebrik Allah'tandır. i̇bn sonra göğe çıkarılmıştır. Öyle ki Rabbine yaklaşmış ve yanaşmıştır. Aralarındaki mesafe iki ay uzunluğundan daha az olmuştur sözüne gelince, İbn-i bu ayeti yani Necm suresindeki ayeti, İbn-i sahip olduğu görüşe delil getirme şundan, Herevi'yi eleştirirken şunları söylemiştir. Sanki o bu ayetten yaklaşan, sarkan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iki ay boyundan daha yakın mesafede olan kimsenin Allah azze ve celle olduğunu anlamıştır. Bunu her ne kadar mühessirlerden bir toplu söylemişse de doğru olan bunun Cibril Aleyhisselam olduğudur. E, nitekim surenin başından gerçekten onu bir diğer inişte daha gördü, buyruna kadar zikreden sıfatlarla nitelenen de odur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de de bunu bu şekilde tefsir etmiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu ayeti sordu. Buyurdu ki o Cibril'dir. Onun onu üzerine yaratıldığı yani kendi suretinde ancak iki kez gördüm. kuran lafzı da bundan başkasına bir takım sebeplerden dolayı delalet etmez. Sonra bu sebepleri 16 kadar madde halinde zikretmiştir. Mederci Salik'in kitabında. Yani iki ay kadar yaklaştığı ifadesinde Allah Azze ve Celle değil, cidiliyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasındaki yakınlık anlatılmaktadır. 311 Allah Azze ve Celle elini omuzlarının arasına koymuş, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O da onun soğukluğunu memelerinin arasında hissetmiştir. Bundan sonra öncekilerin ve sonrakilerin ilmini bilmiştir. Bu <gülüyor> Ahmet Tirmizi İbn-i Zemin et-Tevhid'de riadettiği hadisinin Bunu e, muhakkid diyor ki, Abdullah bin Ahmet'in Es-Sünnesi'nin e, tahricinde yaptım. Ahmet, Bukhari, Tirmizi, hadisin sayı olduğunu söylemiştir. İbn-i beyan telbisil cehmiye kitabında bu hadisin saatinin beyanı ve bu hadise taan edenlere, eleştirenlere reddiyusunda sözü oldukça uzatmıştır. Bunun Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem e uykusunda gösterilen bir rüya olduğunu, Nebilerin rüyasında hak olduğunu beyan etmiştir. 312- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü nebiler arasında makamı en yüksek, mekanı en yüce, Allah azze ve celle'ye en yakın ve ona en sevgili kimse olarak gelecektir. Şefaat edecektir. Bunun üzerine şefaati kabul edilecektir. İsteyecektir bunun üzerine ona verilecektir. Enes radyullahinden ve şefaat konusundaki uzun hadise işaret etmektedir müellif. Şunlar geçer hadiste. Bunun üzerine denir ki ey Muhammed başını kaldır, söyle sözün dinlenecek. İste sana verilecek, şefaat et, şefaatın kabul edilecek. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ee, bu konuda tabi Ebu Said el-Hudri ve Ebu Rehve Radya olan teninde e, aynı yakın hafızlarla hadisler var. 313, Rabbi ile birlikte arşa oturacaktır. Ondan başkası için bu söz konusu değildir. Nafi ibn Ömer'den, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bunu rivayet etmiştir. Umudu ki Rabbin seni övmüş bir makama, makam mahmuda eriştirir. Onun kendisiyle birlikte arşa oturtur. Müellik bu hadisini zikrediyor. Bu hadis e, şiddetli zayıftır. Uydurma olduğunu söyler bazı e, muhakkikler. Bu kitabın muhakkiki de dipnotta e, bunu belirtiyor. Yani hadisin zayıf olduğunu açıklıyor. Yani merfi olarak veya sahabeden bu konuda yani Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı e, arşına oturtacağına dair sahih bir rivayet sabit olmamıştır. Mücahit Rahimullah'tan gelen bazı tarikler var. Bu tarihlerin birbirini kuvvetlendirerek Mücahit bin Cebir Rahimullah'tan e, sabit olması sebebiyle kitabın de bu görüşü savunuyor. Nitekim Ehl-i Sünnet alimlerinden pek çok kişi Mücahit Rahimullah'ın bu kavrine dayanarak bu görüşü dile getirmişlerdir. Yani makamın Mahmud'u e, Allah Azze ve Celle'nin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arşta yanına oturtması olarak açıklamışlardır. Fakat e, burada biz tevakkuf ederiz. Yani ne inkar ederiz böyle bir şeyi ne de ispat ederiz. Çünkü birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan İsra suresindeki ayetin tefsiri olarak yani makamul mahmudun tefsiri olarak bu şefaattır Bana şefaat yetkisi verilmesidir diye merfi olarak bu sabit olmuştur. Sabit olan bu olunca yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla bir açıklama gelmemiştir. Sahabeden de sabit olan bir şey yok. Mücahit bin Cebir Rahimullah'ın sözüne gelince Şayet şu merfu hadis olmasaydı biraz daha kuvvet kazanırdı bunun tevkifi olması. Yani mesela tabinden bir söz sabit olursa ve tabinin arasında da ihtilaf olmazsa o sözün hükmen merfu olması bazı şartlara bağlıdır. Birincisi, ee, şahsi bir görüşle söylenemeyecek bir söz olması. Bu öyle bir sözlerden. Şahsi görüşle söylenemez. İkincisi, İsrailiyat çaybesi olmamaz. Mücahit bin Cebir Raymullah'a baktığımız zaman e, İsrailiyattan da rivayet eden birisi aynı zamanda. Yani bu bilginin İsrailiyat, yani Kabül Ahbar, Abdullah bin Selam anh gibi İsrailiyat kaynaklı bir bilgi e, ile gelmiş olması da mümkün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan <gülüyor> sabit olan yani makamul Mahmud şefaat makamıdır. Biz e, kitap ve sünnetin, sayı sünnetin bu sınırında dururuz. E, bunu ispat eden alimlere gelince onlar Mücahit Rahimullah'ın bu kavline dayanmışlardır. Ekseri. İşte zayıf rivayetlere de dayanmışlardır. Az önce zikrediler. Fakat Mücahit Rahimullah'ın bu kavliyle zikrettiğimiz sebeplerden ötürü böyle bir akide ispat etmeye yeterli değil. Hüccet olarak yeterli değil. Bu e, karineler sebebiyle. Biz bu usta bu sebeple tevakkuf ederiz. Aynı İsrailiyat hakkında tevakkuf ettiğimiz gibi. Yani ne inkar ederiz ne ispat ederiz. Mücahit Rahimullah böyle demiş midir? Evet, böyle demiştir. Evet, müellif de bunu sonraki maddede zikrediyor. Mücahit, Muhammed bin Fudaylı leisten, onun da kendisinden rivayet göre bunu bu şekilde tefsir etmiştir, diyor. Burada da Leis bin Ebi Süleym var zaten. Evet. Mücahid'den, güverdinden, ne ismi Süleyman, hafızası zayıftır. Şey, bunaklığa uğramıştır estağfurullah. İhtilata uğradığı için karıştırmıştır. Evet, burada muhakkik uzunca bunu açıklıyor. Mücahid'in kavli hakkında bir özel bir cüz tehlif ettiğini, orada ilgili rivayetlerin taliklerini topladığını söylüyor. Ve bu görüşü savunuyor muhakkik. Evet. 315. maddeyle bitirelim inşallah. Biraz uzunca durmakta. Bir sonra iman etmek ve bilmek gerekir ki Nebilerden ve Rasullerden sonra insanların en hayırlısı, en faziletlisi Allah Azze ve Celle katında en büyük dereceye sahip olanı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafetini en çok hak edeni Abdullah bin Osman'dır. Yani Ebubekir künyedir bildiğiniz üzere. İsmi Abdullah bin Osmandır. Ebubekir radıyallahu anh, ismi. O Atik bin Ebu Kuafedir. Atik ismi e, bir lakaptır Atik'te. Ebubekir radıyallahu ha verilmiş bir lakap. Bir menkıbesi yani bir fazileatine dair bir e, rivayette geçer. Cennetten azat edilmiş manasında Atik lakabının verilmesine dair rivayet var. Ebu Kuafed'e onun babası yani Osman Öbbekir radıyallahu babasının adı Osman. Onun künyesi Ebu Kuhafe. Allah ondan razı olsun. Bilmelisin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün yeryüzü üzerinde ondan başka yukarıda zikrettiğimiz vasıfları üzerinde taşıyan kimse yoktur. Allah ona rahmet etsin. Ondan sonra bu tertip ve sıfat üzere Ebu hafs Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, gelir. O El-Faruk'tur. Burada da Ebu Havs Ömer Radyalan'ın anh'ın künyesi, şey künyesi e, Faruk'ta lakabı. Bu Faruk'ta işte hak ile batılı birbirinden ayırt eden manasında lakabı e, Evet. Ebu Bekir ve Sıddık yine Sıddık yani tasdik edici doğrulayan manasında e, lakaplandırılmıştır Ebu Bekir radıyallahu anh. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanına girmişti. Resulullah ona sen Allah'ın cehennemden azat ettiysin buyurdu. Yani atiksin buyurdu. O gün o atik, azat edilmiş olarak isimlendi. Bunu Tirmizi sayı olduğunu söyleyerek İbn-i ve El-Muhtare'de ziyavul maktisi rivayet etmişlerdir. <gülüyor> evet. Müminlerin emiri Ömer Binal Hattab radıyallahu anh hilafetin zikri babında şeriada acurri Yine lalkayı, müminlerin emiri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh Hazretleri hususunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivat edilenlerin siyakı diye başlıklar açmışlardır onun Faziletine dair. İbn-i Vattak Kübra'da şöyle demiştir. Dünyanın başlangıcından sonuna kadar Osman haricinde hiç kimse bir nebinin iki kızı yönden damadı olmamış ve bir nebinin iki kızıyla evlenmemiştir. Ona bu sebepten dolayı zinnuren, iki nur sahibi denmiştir. Müellif. Burada şey diyor, bu ikisinden sonra yani Ebu Bekir Ömer radiyalanmadan sonra aynı tertip ve sıfat üzere Osman bin Affan radiyalan gelir. O Ebu Abdillah, Ebu Amr, Zinnureyn'dir. Yani iki tane künyesi zikrediliyor. Birisi Ebu Abdillah, birisi Ebu Amr ve Zinnureyn lakabı. Yani iki nur sahibi. iki nur sahibi denilmez de Allah Resulü iki kızıyla evlenmesi. Bukhane rivadetine göre i̇bn Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Ebu e, sonra Ömer'e, sonra Osman'a kimseyi denk tutmazdık. Sonra bırakırdık yani ondan sonra susardık ve diğerlerini birbirlerinden üstün tutmazdık. İbn-i Asım'ın es göre Şerit bin Abdillah şöyle demiştir. Kim Osman'a biyat edildiği gün Şura ashabı arasında Osman'dan daha hazretlisinin bulunduğunu söylerse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asabını hainlikle itham etmiş olur. Bu sebeple mesela ilk şia işte taftiliye deniliyor bunlara. Şianın işte bulat olmayanları. Yani seleften pek çok kimsenin yani tabi'nin döneminde, tebeyt tabiinde pek çok kimsenin şialıkla itham edildiğini okursunuz rica kitaplarında. Onların şialıkları Ali radiyallahu anh'ı Osman radiyallahu üstün tutmaları. Bunlara taftiliye deniliyor. Veyahut da bir kısmı daha vardı ki Osman radiyallahu ile Ali radiyallahu eşit görmeleri. Bunun Bunları bir nevi menheşten sapma olarak görmelerinin sebebi, işte burada i̇bn Ömer radiyallahu daha başka sahabilerden de var benzer rivayetler. Burada sahabenin icması var. İcma naklediliyor yani, sahabenin icması naklediliyor. Allah Resulünden sonra Ebu Bekir radiyallahu anh, ondan sonra Ömer radiyallahu anh, ondan sonra Osman radiyallahu Ondan Ondan sonrakileri bunlardan üstün tutanı, sapıklıkla, yani haktan, sapmakla nitelemişlerdir. Lalkai, Hammad bin Zeyd'den halal, Muhammed bin İsa'dan benzerini rivayet etmiştir. İbni Ebi Zemene'nin usulü sünnesinde rivayet edildiğine göre, Abdullah bin Mübarek şöyle demiştir. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde birleştiği şeyi alır, gerisini bırakırız. Onlar Osman'ın en hayırları olduğu hususunda görüş birliği ettiler. Yani o şura asabını kastediyor. Şu halde Osman, Ebubekir ve Ömer radıyallahumdan sonra bu ümmetin en hayırlısıdır. Onlardan sonra Ali gelir. Bu dördünden sonra bu ümmetin en hayırlısı Şura asadı. <gülüyor> ee, sonra Bedir ehli, sonra sırasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nesabının kalandır. Onların öne geçenlerin hakkını bil. Yani sabiqun el-evvelun denilen kimselerin hakkını tanı. Bunlardan sonra işte bu sıfat üzere Ebu'l-Hasan yani Hasen'in babası Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh gelir. O El Enzelül Batin'dir. Bunu da şöyle açıklıyor. Tacul Arusta şöyle denilmiş. Ali radıyallahu sıfatları arasında El Batin de vardır. Bu karnı büyük manasına gelmektedir. Bu bir övgüdür. Yani yine aynı eserde şöyle deniliyor. Enza ise alnının iki tarafından saçları dökülmüş demektir. Yani onun alnının iki yanı saçı kendisinden nez edilmişçesine yani çekilip alınmışçasına parlar. Neze fiili sarf yönünden feliha fiili gibidir. Masdarın nez olarak gelir. Ali r.a'nın sıfatları arasında el er, enzeul batin de vardır. Araplar saç dökülmesini severler ve bunu uğurlu görürler. Saçın alna doğru gelmesini sevmezler ve bunu uğursuzluk sayarlar. Yani kerelik yani Ön tarafın keli olması. Bunu e, iyi görürlermiş. Kafasından, kafasında alna doğru saç bulunan kimsenin ancak aşağılık biri olacağını söylerler. Bu Arapların arasında e, söylenmiş. Yani saçları böyle öne doğru sarkıtanlar için e, söylüyor bunu. Müjdelen çünkü sen enzeul batinsin. E, mevzu hadisler arasında zikredilmiştir. Yani bunu merfi olarak e, rivayeti sahip değildir. İbn-i el Kübra'da Ömer radıyallahu anh'ın işi altı kişiye devrettiği zaman söyledi şu sözü rivayet etmiştir. Yani altı kişiye devretmesi işte Şura ashabı. Yani benden sonra gelecek halifeyi bu Şura belirlesin diye seçti altı kişi. Bu altı kişi arkalarına dönüp onun yanından çıktıklar zaman o gözleriyle onları takip etmiş ve şöyle demiştir. İşin başına... ''Uceylih'i getirirlerse onları yola sokar. Bir rivayette işin başına usaylih'i getirirlerse'' diye geçmektedir. Uceli, eclahın taskeridir. Celh, saçın, başın ön tarafından gitmezdir.'' Yani ön taraftaki kellik. hüsran Arap'ta böyle açıklanıyor. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı, nebilerin sonuncusunun amcasının oğludur. Allah'ın Allah salatları, rahmet ve bereketleri hepsinin üzerine olsun.'' Din onları sevmekle ve faziletlerini bilmekle ayakta durur. Sünnet bununla tamam olur. Hüccet bununla doğrulur. Evet. <gülüyor> Konuyla ilgili, Ali Radya'nın ilgili ilgili Acurri'de, Şeria'da Lalkai itikat kitabında e, ilgili babları açmıştır. Ahmet bin Hanbel Raymullah tafdil, yani fazilet sıralaması hususunda şöyle demiştir. <gülüyor> Ebu Bekir Ömer Osman, Resulullah'ın yakını ve damadı olduğundan, eski Müslümanlardan olduğundan yani ilk Müslümanlardan olduğundan ve adaletinden dolayı dördüncü olarak Ali'yi zikredenini de ayıplamayız. Yani sahabenin icmasını aktardı ya az önce e, İbn Ömer radıyallahu anh'a. Biz Evvekir, Ömer, Osman der sonra susarız. Diğerlerini birbirinden üstün tutmayız demişti. Ahmet bin Hanbel Raymullah da böyle diyor. Yani e, Allah Resulü'nün damad olması ilk Müslüman, yani çocuklardan ilk Müslüman olan kişi olması... Ve şu sebeplerden dolayı adaleti, ilmi, bunun gibi sıfatlarından dolayı da Ali radıyallahu anhı da işte dördüncü olarak zikredene karşı çıkmayız diyor. Yani bu bir sabıklık olarak görülmez diyor. İnubat'ta Kübra da şöyle demiştir. Bu bizim taftil ve hilafet hususundaki mezhebimizdir. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali bu aynı zamanda selefimizin ve imamlarımızın mezhebidir. İlim ehlinin ve Allah'ın hevaya uymaktan selamette kıldığı kimselerin yoludur. Gördüğümüz hocalarımız ve alimlerimiz de bunun üzerinde bulduk. Allah onlara rahmet etsin. Sonra isnadıyla El-Rabbi bin Süleyman'dan şunu aktarmıştır. Şafii, hilafet ve tahtirli hususunda Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali derken işittim. Allah onlara rahmet etsin. Sonra bunların hilafetini tan edenlerin zemmi, kötülenmesi hususunda sözü uzattıkça uzatmıştır. Yani uzun açıklamalar yapmıştır. Ebu İsmail ve Sabuni akidesinde dört halifeyi söz konusu ederek şunlar söylemiştir. Kim onları sever, dost bilir, onlara dua eder. Haklanan riayet eder ve faziletlerini bilirse kurtuluşu elde edenlerle birlikte kurtuluşu elde eder. Kim onlara buuz eder, onlara söver, onları Allah'ın laneti üzerlerine ulaşça Rafizilerin ve Haricilerin kendisinden ispet ettikleri şeye nispet ederse helak onlarla birlikte helak olanlarla birlikte helak olur. Dört halifeyi sevmenin ve onları diğer sahabenin önüne geçirmenin farz oluşu hususunda var olan birçok hadis ve eser kitabın birinci bölümünde zikredilmişti daha önce bu kondan işlemiştik zaten. Allah onlardan razı olsun. Evet. evet ilgili e, bazı kaynaklar vermiş. Hallal'ın Es-Sünnesi gibi, Acir'in Eşşeriyası gibi. Orada e, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali diyenlerin tabileri Usta Ali'nin, Osman'dan sonra kalanların tamamında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Asam'ın icmasıyla daha fazletli olduğunun delili diye e, bir başlık açıldığına da işaret ediyor. Evet. Allah izin verirse 316. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhanakallahüm ve bihamdik <Sessizlik> ve ashadun ilahil antivattekilashirikerek ve estafrukewetu biyeti.